Olayım. Alışveriş kitabı 2534 Norman Bin Beşir'den ve Vesselam Helal da belli, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında ise halktan birçok kimsenin helal mı haram mı olduğunu bilmediği şüpheli şeyler vardır. Artık kim şüpheli şeylerden sakınırsa o dinini ve ırzını kurtarmış olur. Kim de şüpheli şeylerin içine düşerse haramın içine düşmüş olur. Tıpkı içine girilmesi yasaklanmış bir koruluğun çevresinde hayvan otlatan çoban gibi. Bu çobanın hayvanlarıyla yasaklanmış koruluğun içine girmesi muhtemeldir. Muhakkak ki her hükümdarın içine girilmesini yasaklamış olduğu bir koruculuğu vardır. Şüphe yok ki Allah'ın koruluğu da yasakladığı şeylerdir. İyi bilin ki vücutta bir et parçası vardır. O iyi olduğunda bütün vücut iyi olur. O bozuk olduğunda bütün vücut bozulmuş olur. İyi bilin ki bu et parçası kalptir. Evet. 2535 Ebul Havra es -Sad'den. Ben El Hasan bin Ali'ye Aleyhisselatü Vesselam'dan aklında ne kaldı dedim. O da bir adam ona ne olduğunu bilmediğim bir mesele sordu da sen seni şüpheye düşüren şeyleri bırak şüpheye düşürmeyen şeylere bak dedi 2536 Vabısa bin Mabet el Esed'den aleyhissalatü vesselam Vabısa'ya sen sevap ve günahı sormaya mı geldin dedi Vabısa ben de evet dedim bunun üzerine o parmaklarını birleştirip onlarla göğsüne vurdu ve üç defa sen fetvayı kendinden iste sen fetvayı kalbinden iste ey Vabısa dedi Sonra da iyi ve sevap, canın kendisiyle sukun, kalbin kendisiyle huzur bulduğu şeydir. Kötü ve günah ise, insanlar sana fetba verseler de, onlar sana farklı açıklamalarda bulunsalar da, insanın içine oturan, insanın gönlünde gidip gelen şeydir, buyurdu. Evet, ne güzel tarif. 2537 Ebu Hurra El Erre karşıdan. Ben teşrik günlerinin orta gününde Aleyhisselatü Vesselam'ın devesini yulağını tutuyor Hal ondan men ediyordum derken o yapmakta olduğu konuşmasında şöyle buyurdu iyi bilin ki cahiliye dönemindeki her faiz kesinlikle kaldırıldı dikkat edin şüphesiz Allah hükmetmiştir ki kaldırılacak ilk faiz de Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir ana paralarınız sizindir böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz 2538 Hüzey'den ve vesselam faiz yiyenle yedirene lanet etsin dedi 2539 Ebu Kureyre'den aleyhissalatü vesselam and olsun ki mutlaka bir zaman gelecek kişi malı hangi yolla helal bir yolla mı haram bir yolla mı aldığını aldırış etmeyecek Allahu Ekber 2540 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki kişinin en haklı olanı, haklı olarak yediği şey kazancının en temizinden olan şeydir. Şüphesiz çocuğu da onun kazancının en temizindendir. 2541 İsmail bin Rifa'dan, Aleyhisselatü Vesselam bir gün El-Bakiye'ye doğru çıktı da alışveriş yapan tüccarı görünce, Ey tüccar topluluğu dedi. Nihayet onlar başlarını çevirip bakınca ticaretle uğraşan kimseler, tüccarlar, kıyamet günü günahkarlar, fucar olarak karşı edilecekler. Ancak Allah'tan korkanlar, yeminlerinde ve sair sözlerinde doğru söyleyenler hariç. Aleyküm. 2542 Ebu Sayyid'den. Ali sallallahu ve Doğru, güvenli, tacir, peygamberler, sıttıklar ve şehitlerle beraber olacaktır buyurdu. 2543 Celir bin Abdullah'tan Ben ve vesselama namazı dost doğru ve devamlı kılmak, zekati vermek ve her müslümanın iyiliğini istemek üzere beyat ettim. 2544 İbn Ömer'den ve Selam bir gün Medine pazarında bir yiyeceği rastlanmıştı da güzelliği hoşuna gitmişti. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam elini içine sokmuş ancak içinden dıştaki gibi olmayan bir şey çıkmıştı. Bunun üzerine o yiyecek sahibine hoşnutsuzluğunu ifade etmiş sonra Müslümanlar arasında aldatma yok. Bizi aldatan bizden değildir buyurmuş. 2545 Ebu Vail'den o da Abdullah'dan ve Vesselam sözünde durmayan herkesin kıyamet günü bir sancağı olacak ve bu falanın vefasızlığının alametidir denilecek. 2546 Nafi bin Nadle el Adevi'den. Aleyhisselatü ve Selam iki defa ancak günahkar kimse ihtikar yapar buyururken işittim. İhtikar bir yiyeceğe veya herhangi bir şeyi fiyatının artmasını bekleyerek satmama demektir. 2547 Hazreti Ömer'den. Aleyhisselatü ve Selam satmak için bir yerden mal getiren ızıklanır. İhtikar eden ise lanetlenir. 2548 Enes'ten ve Vesselam'ın zamanında fiyatlar artmıştı da halk, yarı Resulullah fiyatlar arttı. Bu sebeple sen bizim için fiyat belirli demişlerdi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki yaratan dürüp yayan, daraltıp genişleten, pahalılığı, ucuzluğu meydana getiren, rızık veren ve fiyat belirleyen Allah'tır. Ben ise Rabbime, sizden hiç kimsenin kendisine bir kan veya bir mal meselesi sebebiyle yapmış olduğum bir haksızlıktan dolayı peşime düşmemiş olduğu bir halde kavuşmayı ümit ederim. 2549 Kuzeyfe'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Melekler sizden öncekilerden bir adamın ruhunu almışlar ve herhangi bir iyilik işlemiş miydin demişler. O da hayır demiş. Onlar hatırlamaya çalış demişler. O zaman şöyle demiş. Ben insanlarla borç verip alırdım da genç adamlarıma darda olana süre tanımalarını zengin olandan borcu alırken bazı noksanlıklarına göz cümle emrederdim. Aleyhissalatü Vesselam da bunun üzerine Allah meleklerine, siz de onun kusurlarına göz yumun buyurmuş. Allahu Ekber. 2550 Hakim Bin Hizam'dan. ve Selam satıcı ile alıcı birbirinden ayrılmadıkları sürece, yaptıkları alışveriş işlemi bozmakta muhayyerdirler. Onlar eğer doğru söyler ve gerekli açıklamalarda bulunurlarsa, alışverişleri bereketlendirilir. Eğer yalan söyler ve eşya ile paranın kusurları gibi açıklanması gereken şeyleri gizlerlerse alışverişlerinin bereketi yok edilir. 2551 yine aynı. 2552 Abdullah'dan Ben Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı satıcı ile alıcı satılan şey aynen mevcut ve aralarında bir delil yok iken uyuşmazlığa düştüklerinde söz satıcının dediğidir veya onlar alışverişi birbirine Geri çevirebilirler. 2553 Ukbe bin Amr'dan ben Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kimse din kardeşinin alışverişi üzerine o alışveriş işlemini bitirmedikçe alışverişine girmesi helal olmaz. 2554 Ukbe bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam köle satışının uhdesi 3 gündür buyurmuştur. 2555 Ukbe bin Amr'dan ve Vesselam köle satışının uhdesi üç gündür demiştir. 2556 Ebu Hureyre'den ve Vesselam kim sütü memesinden tutulmuş bir koyun veya sütü memesinde tutulmuş bir samal deve satın alırsa o üç gün muhayyerdir. Eğer onu sadıktan sonra geri verirse Onunla beraber buğday dışında bir saha yiyecek verir. 2557 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü ve bey beyi Garer'i yasakladı. Ee, bey-i Garer, kardeşlerim bilinmeyen veya elde edilmesi güç yahut imkansız olan bir şeyin alışverişi demektir. Bu alışverişin akıbeti bilinmez ve o büyük oranda aldanma tehlikesi yaşar. Bu tür alışverişi yasaklayan birçok hadis-i şerif mevcuttur. 2558 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem meyvaları yenilmeye, elverişlilikleri ortaya çıkmadan satmayı yasakladı. O bundan satıcıyı da alıcıyı da menetti. 2559 Cabir'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem kim bir meyve satın alır da ona bir afet isabet ederse o satıcı artık bu kimseden hiçbir şey almasın. Sen din kardeşinin malını haksız olarak ne diye alacaksın? 2560 Ebu Seleme'den, o da Ebu Said'den. Aleyhissalatü Vesselam muhakkala ve muzanebeyi yasakladı. Burada gene iki kelime geçti. Muhakkala, tarlada başağındaki taze buğdayın harman edilmiş safi buğday karşılığında Muzabene ise ağacın üzerindeki hurmanın kuru hurma karşılığında alışverişidir. Evet. 2561 Zeyd bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam Ariye'nin yaş hurma ile kuru hurma karşılığında satılmasına müsaade etmiş bundan başkasına izin vermemiştir. 2562 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir yiyecek satın alırsa onu teslim alıncaya kadar satmasın buyurdu. Evet. 2563 Amr bin Şaittan, o da babasından, o da dedesinden. ve vesselam ödünç verme, selef şartı ile birlikte yapılan satışı bir satışta iki şartı ve sorumluluğu üstlenilmeyen şeyin kazancını yasakladı. Selefin manası ödünç verme, harzdır. 2564 Salim'den o da babasından. Aleyhisselatü Vesselam kim bir köleyi malını onunla beraber olmayı şart koşmayarak satın alırsa ona kölenin malından hiçbir şey yoktur. 2005 565 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam iki çeşit alışveriş ile iki çeşit giyinişi yani ihtimali sanma ve intibaliyle ile münabeze ve mülameseyi yasakladı münabeze alışveriş için malı bu şuna atar şu da buna atar demiştir yani şuna atıp da ha, burayı alıyorum tipindeki alışveriştir bunlar cahiliye alışverişidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasak diyor münabeze satışı ise iki kişinin birbirine malıma dokunursam veya ben malına dokunursam şu fiyatlı alışveriş işlemi bitmiş olsun diyerek yapılan satıştır bu da haramdır İki giyiniş şekli ise içtimali sanma bir kumaşa sadece baş dışarıda kollar ve ayaklar içeride kalacak şekilde sarılıp tamamen bürünme. Bazı avret yerleri açıkta kalacak şekilde bürünme ki bunu yasaklıyor. İkincisi ise ihtiba ise uyluklar üzerine oturup ayaklar dikilerek bir kumaşa sarılıp bürünmeye denir ki bu da avret mahallinin açılması tehlikesi vardır ki bunu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Evet. 2566 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bey beyi Gareri ve Taş Atma Alışverişini yasakladı 2567 Semure Bin Cündep'ten Aleyhisselatü Vesselam Hayvanı hayvan karşılığında Veresi olarak satmayı yasakladı 2568 Ebu Rafi'den Aleyhisselatü Vesselam Bir defasında genç bir deve ödünç çaldı. Derken Medine'ye zekat develenden bir miktar deve geldi. Bunun üzerine o bana ödünç veren adama genç devesini ödememe emretti. Ben de gelen develere baktım ve bu develer içinde seçkin ve 7 yaşına girmiş bir deveden başkona vereceğimiz bir deve bulamadım. O zaman ve vesselam bunu ona ver. Çünkü insanların en hayırlısı borcunu en güzel ödeyenleridir buyurduk. 2569 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ticaret eşyasını yolda karşılayıp satın almayın. Kim ticaret eşyasını yolda karşılayıp ondan bir şey satın alırsa o satıcı pazara girdiğinde alışverişi bozup bozmamakta muhayyerdir. 2570 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bazınız bazınızın alışverişi üzerine alışverişe girmesin. Ticaret eşyasını pazarlara indirilinceye kadar karşılamayın. Fiyatları yükseltmek için alıcı gibi görünüp müşteriyi kızıştırmayın. Allah kabul etsin. 2571 Ebu Mesud'dan ve Vesselam köpeğin bedelini, zinakarın zina kazancını ve falcının tatlı meşakkatsız ücretini yasakladı, haram kıldı. 2000 572 Ayşe annemizden Bakara suresinin sonundaki faiz ile ilgili ayet indiğinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam mescide çıkıp onları cemaat okudu ardından şarap ticaretinin haram olduğunu açıkladı 2573 yine aynı Ayşe annemizden 2574 Abdurrahman bin Vala'dan İbn Abbas'a murdar hayvan ölülerin derilerini sordum da o şöyle dedi. Selamünaleyküm. aleyküm. Onlar hakkında onlar hakkında Ali selam ve selam şöyle buyurdu. Tabaklanmaları onları temizleyicidir. Ona zimmilere şarap satmayı da sormuş. Şöyle demiştim. Doğrusu bizim üzümlerimiz var. Biz onlardan şu bildiğiniz şarapları yapıyoruz. İşte bunları zimmilere satabilir miyiz? İbn Abbas sakif veya devs kabilesinden bir adam veda Ali aleyhissalatü vesselama bir kırba şarap hediye etti de aleyhissalatü vesselam ona ey falanın babası sen bilmiyor musun Allah bunu haram kıldı buyurdu o da hayır vallahi ben bunu bilmiyorum dedi aleyhissalatü vesselam o halde şüphe yok ki Allah bunu haram kıldı buyurdu bunun üzerine adam hizmetçisine hizmet, hizmetçisine döndü ve götür onu sat dedi aleyhissalatü vesselam Ey falanın babası sen bilmiyor musun? İçilmesi haram kılınan şeyin satılması da haramdır.